Müminler Allah'a zikrederler. Unuttuklarından değil, sevdiklerinden zikrederler. Ve hakkı unutanlara hatırlatırlar. Müminler Allah'a zikreder. Unuttuklarından değil. Allah'ı ancak kafirler ve gafirler unutur. Müminler hakkı unutmaz. Daima Cenab-ı Hakk'ı lisanı hal ile, lisanı kal ile, halleriyle, özleri ile, sözleri ile hakkı zikrederler.